يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فبزا عظيما أما بعد فأستغى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المور مهتفاتها وكل مهتفة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد تأخذ النار Bildiğiniz üzere bu üçüncü yılımız Elhamdülillah Elhamdülillahi ala ni'mihi Verdiği nimetler üzere Önce Allahu u Teala'ya hamdü senalar ediyordu. Bizi yine buluşturdu. Bize ömür verdi. Bizi böyle mübarek bir ortamda Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini zikredebileceğimiz bir sıhhatla Dinleyebileceğimiz bir kulakla algılayabileceğimiz inşallah selim bir kalple bizi buluşturur. Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah Vallahi bu büyük bir nimet Allah'ın kitabından ayetler okumak onu dinlemek Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden siyretinden yaşantısından bir şeyler öğrenmek bunu hayata dökmeye çalışmak bununla hem hal olmak, vakit geçirmek vallahi çok büyük bir nimet. Allah'ın bir lütfu. Birçok insan bu lütuftan mahrum. Velike velike fadlullahı teyhmen yaşa. Bu Allah'ın bir lütfudur. Dilediğine verir. Allah'ı zikredebilmek, anabilmek, onun ayetlerini dinleyebilmek vallahi bir nimet. Buna zaman ayırın. Buna, buna imkan verin. Allah'ın meclislerinde, Allah'ın adının anındığı meclislerde bulunmak büyük bir lütuftur. Zaman zaman söylemişizdir, okumuşsunuzdur. Öyle meclisleri, öyle meclisleri melekler sarar. o sekinet iner. Yani bir mutmainlik, bir sükunet bir kalp huzurlu, huzuru iner. Bu dersleri YouTube'den, internetten dinleyebilirsin, kulaklıktan dinleyebilirsin. Faydası olur bilgi açısından. Ama bu havayı yakalayamazsın. Çünkü burada bir sakinet var. Burada meleklerin bir kuşatımı var. Burada bir cemaat var. Burada bir birlik var. Bu çok önemli. Yani bunun gibi tüm meclisleri kastediyorum. Sadece bizim meclisimizi değil, Allah'ın ayetlerinin okunduğu, Allah'ın kitabının ders yapıldığı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin okunduğu tüm meclisler böyledir. Allah'ım bizi bundan mahrum bırakma. <gülüyor> Bildiğiniz üzere Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, siyer, yaşantısını işliyoruz yaklaşık üç denedir. Üç ciltlik bir kitabımız var. Onun ikinci ciltindeyiz. Konumuz geçen yıl bıraktığımız yerde Uhud Savaşı idi. Uhud Savaşı'nın bir bölümünü gördük. Oradaki vakaları anlattık dilimiz döndüğünce. Kitaba mutabık kalarak, uygun kalarak ve o hususta Almamız gereken de dersleri öğrendik. Biliyorsunuz, önce konuyu anlatıyoruz, sonra konudan çıkacak dersler çok önemli buralar. Ama bu bir hafta sonra veya iki hafta sonra olabiliyor konunun uzunluğuna göre. O dersler bizim için çok önemli. Tabii ki anlatacağımız ilk etapta konu ve kıssalar. Bilmemiz gerekiyor, dinlememiz gerekiyor. Sonra ondan çıkartacağımız dersler, günümüze nasıl uyarlarız, bu çok çok daha önemli. Onun için konu bölünmeksizin, bağlantılı olarak gidiyor. Ee, sizden istirhamım, kaçırmamaya çalışın. Bir de biliyorsunuz, konuyla ilgili bir özet yapıyoruz. Onu da gücümüz nispetinde her hafta dağıtıyoruz. Her konu mutlaka bir özeti oluyor. O özeti de zaman zaman göz gez, gezdirirsek burada anlattığımız şeyleri biraz daha detaylı olarak hatırlayabiliriz. Evet. Yedik ki Uhud Savaşı'nın bir bölümünü vermiştik. Uhud Savaşı iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümü müminlerin iman eden o güzüde insanların başarısı, zaferi kahramanlıklarıyla dolu. Savaş bitene kadar kahramanlıklar devam edecek. Ama Müslümanlardan yana galibiyet, zafer, görüntü o, o şekilde. Şimdi buradan itibaren geriyi anlatmayacağım çünkü konular çok uzar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz 38. konu ve 80. dersi yapacağız Allah nasip ederse. Uhud Savaşı'nın hezimet bölümü. Bu da iki bölümden oluşacak. Yarısını bu hafta, yarısını da önümüzdeki hafta. Allah nasip ederse göreceğiz. Evet kardeşlerim. Uhud Savaşı'ndaki o iman eden az bir topluluk kafirlere karşı, Mekke'den gelen putperest müşriklere karşı tıpkı Bedir'de olduğu gibi bir tarih yazıyordu. Baskın bir üstünlükleri vardı. Allah Azze ve Celle'nin lütfuyla o müşrikleri orada Uhud'da, Uhud'un önünde hezimete uğratıyorlardı. Bu zafer, bu başarı çok sürmedi. Gençlerin kalpleri özellikle biraz sonra vereceğim. Ali selamü seçip de ayırdığı 50 kişilik okçu grubu onların başında da Abdullah ibnü Cübeyr var. O müstesna, o onunla beraber birkaç kişi müstesna kalpleri ganimete doğru meylediştir. Yani savaştan elde edilecek manlar. Şimdi Müslümanlar zafer kazanıyor. Savaş meydanında artık Müminler kafirleri kovalamaya başlamış. Bu durumda mü, kafirlerin, müşriklerin bıraktığı birçok mallar var. Ortada önemli bir mal ve dünya e, meta var. Bunun alımı söz konusu müminler tarafından. Hem bir taraftan e, kafirleri kovalıyorlar, bir taraftan da ellerine ne düşüyor? Dünya malı, meta düşüyor. İşte oradaki gençler de bu dünya malına, ganimete doğru bir meyletme oluyor. Böyle olunca o aynayn denilen tepedeki, okçular tepesi, malum tepe, o tepedeki o gençler onlar 50 kişiydiler. 40 tanesi yerlerinden ayrılıyor. Aşağıya iniyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın sakın buradan ayrılma dediği o kimseler yerlerinden ayrılıp ganimetlerin peşine düşüyor Bunu hem hadisler hem de ayet çok güzel açıklıyor. Böylelikle savaşın seyri müminlerin aleyhine dönmeye başlıyor. Önce hadisi bir hatırlayalım. Aleyhisselatü Vesselam Buhari'nin sahihinde rivayet ettiği kadarıyla Berah El-Berah ibn-i Azib radiyallahu anh'tan Savaş başlamadan önce Piyade Yani yaya olan e, Birlikler İçerisinden 50 tane adam seçiyor Baştan da Abdullah ibn-i Cübeyr'i Komutan tayin ediyor Görevlendiriyor onların başı Onlara diyor ki Eğer bizi Kuşların alıp kaçtığını görseniz Bakın buraya dikkat edin o kadar e, dakik bir tenbihte bulunuyor ki, bizi diyor kuşların alıp götürdüğünü, yani parça parça artık kuşlara yeme olduğumuzu görürseniz, ben size haber verinceye kadar sakın yerinizden oynamayın. Mekanınızı, yerinizi değiştirmeyin. Eğer biz diyor, o müşrik topluluğu hezimete uğrattığımızı, bozguna uğrattığımızı görürseniz, onları ayak basıp çiğnediğimizi görürseniz ben size haber verince kadar sakın mekanınızdan yerinizden ayrılmayın. Bu tembihlerde bulunuyor. Sıkı sıkı bunu yapıyor. Ve nihayet müşrikler hezimete uğruyorlar. Bozguna uğruyorlar. Ama bu öğütler sanki unutuluyor. Diyor ki Bera vallahi diyor ben diyor o müşriklerin hezimete bozguna uğradığı zaman kadınların müşrik kadınların o zaman kadınlarını da getiriyorlar müşrikler özellikle teşvik ve tahrik etmek için erkeklerini tahrik etmek için kaçmamak için kadınlara yani zarar gelir namusa leke gelir diye kaçmamak için bir sürü kadın getiriyorlar Uhud savaşına onları anlatmıştım geçen gün o kadınların diyor daha doğru böyle eteklerini sıvamış bir vaziyette ayaklarındaki halhalar yani süsler o ör örfe binanın takılan bir süs şeyleri oluyor onların adetleri. O halhalar diyor gözükür vaziyette daha doğru kaçtıklarını kaçıştıklarını gördüm diyor. Çünkü Müslümanlar kovalıyorlar. Ve üstünlük Müslümanlardan yana. O an işte Abdullah İbni Cübeyr'in o okçular tepesindeki arkadaşlar diyorlar ki ganimet, ganimet. Yani ganimet gidiyor elden. Biz de ganimetten pay alalım. Manasında birbirlerine ganimete teşvik ediyorlar. Müşriklerin bıraktığı ganimete. Diyorlar ki arkadaşlarınız, yani diğer Müslümanlar galip geliyor, üstün geliyor. Siz niye bekliyorsun? Abdullah İbni Cübeyr komutanları diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın size söylediği öğütleri unuttunuz mu? Size verdiği tembihi unuttunuz mu diyor. Diyorlar ki vallahi insanlar gittiler ve vallahi biz de nasibimizi alacağız. Yani ganimetten nasibimizi alacağız diyorlar. Ve gidiyorlar. Aşağıya iniyorlar. Ve hızlıca çabukça ganimetleri toplamaya başlıyorlar. Dediğim gibi 20 şey 20 diyorum. 50 kişiden 40 kişi ayrılıyor tepeden aşağıya iniyor. Abdullah İbnü Cübey ile birlikte 9 kişi kaldı tepede. Bu arada müşriklerin ordusunda suvarilerin başında Halid İbni Velid var. Bu o zamanlar daha e, Müslüman olmamış. Sonra Müslüman oluyor. Radiyallahu anh. Halid bakıyor cereyan eden hadiseyi fark ediyor. Çok zeki bir komutan Durumu fark edince hemen beraberindeki süvarilerle birlikte bir daire çiziyor. Müslümanları arkadan sarıyor. İlk önce Okçular tepesindeki Abdullah ibn Cübeyr ve arkadaşlarının işini bitiriyor. Onlar orada şehit oluyor. Arkasından Müslümanları tam arkadan yakalıyor. Suvarilerle. Ve bu arada bir tane adam bağırıyor. Müşriklerden birisi. Müşriklerden birisi arkadan bağırınca müşriklere yani haberiniz olsun Müslümanlar arkadan sarıldılar. Müşrikler yani bizim adamlarımız geldi diye seslenince İş orada Müslümanların aleyhine dönüveriyor. Çünkü Müslümanlar arkadan kuşatılıyorlar. Bu arada müşriklerin sancağı, bayrağı yere atılmış. Amra binti Alkame el-Hâritiyye diye birisi var. O hemen sancağı alıyor. Müşriklerin adına. Ondan sonra müminlerin etrafını, iman eden kimselerin etrafını sarıyorlar. Savaşın seyri Müslümanların lehine gözükürken aleyhine dönüyor. Ve müminler o arada neye uğradıklarını şaşırdıkları için arkadan bozgun yedikleri için yani böyle bir plan, proje olmaksızın bir düzen olmaksızın savaşmaya başlıyorlar. Karışıklık içerisinde. Bu arada aleyhissalatü vesselam müminlerin ordusunun gerisinde, geri tarafta dokuz kişinin koruması altında. Aleyhissalatü vesselam olanı biteni o geriden izliyor, takip ediyor. Ve bu Halid'in yaptığı hareket, hücum neticesini de e, görüyor, tahlil ediyor ve nübüvvetin verdiği Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği e, o akınla, zeka ile birkaç şeyi düşünüp ondan sonra hemen sesleniyor, bağırıyor. Evet. Müslümanlardan o savaş meydanında parçalanmış birbirine girmiş grubu toplamak için kendisini tehlikeye atıyor ve sesleniyor. Ben buradayım diye. Yerini belli ediyorum. Kendisini tehlike atıyor. Çünkü müşrikler o sesin geldiği tarafa yöneliyorlar ve onun da peygamber olduğunu biliyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tamam orada. Yerini biliyorlar. Bütün bu e, tehlikeye rağmen aleyhissalatü vesselam böyle bir seslenişte bulunuyor. Bu arada müminlerde bazıları grup grup olmuş. Kimisi Medine'ye doğru, kaçıyor. Hatta Medine'ye giriyorlar, şehrin içerisine giriyorlar, savaştan kaçarak. Bazıları daha doğru çekiliyor. O küçük bir gruptar, Hissalatü Vesselam'ın etrafında onu korumak için, himaye etmek için beraberindeler bazıları da savaş meydanında o müşriklerle birlikte karışmışlar onlarla birlikte savaşıyorlar çetin bir mücadele veriyorlar ama müminlerin artık gücü kırılmış kuvveti zayıflamış durumda bu arada bu İmam Buhari'nin sahihinde rivayet ettiği kadarıyla kardeşlerim Ayşe radiyallahu anhadan diyor ki Uhud günü müşrikler hezimete uğramışlardı. Yenilmişlerdi. Yani savaşın başlangıcında. İblis bağırdı diyor. Şeytan aleyhillâne iblis. Bir nara atıyor. Diyor ki ey Allah'ın kulları arkanızda var. Müminlerin tarafından bağırıyor. Arkanızda birileri var. Arkalarını dönüyorlar. Bu sefer arkalarında da gene Müminlerden bir grup olduğu için bilmeden onlarla savaşıyorlar. Allahu Ekber. İmtihan üzerine imtihan yaşıyorlar. Hatta Huzeyfe Tübnül Yaman'ın babasını öldürüyorlar. Huzeyfe radiyallahu anh Ey müminler babam babam o benim babam ne yapıyorsunuz diyor ama onlar bırakmıyorlar. Onu öldürüyorlar. Huzeyfe bunun karşılığında bunun karşısında yaptığı şey ne biliyor musun Allah sizi bağışlasın, Allah sizi bağışlasın diyor. Çünkü o karışıktan, karmaşaklıktan e, öldürüldüğünü iyi biliyor ve böyle dua ediyor onlara. Allah sizi bağışlasın diye. Babası öldürüldüğü halde. Allahu akbar. İmtihan üzerine imtihan yaşıyorlar. Müslümanların o günkü Gücü, kuvveti, savaşa olan hararetleri, savaşa olan, cihada olan düşkünlükleri kırılıyor. İş tam bir karmaşaklığa dönüşüyor kardeşlerim. Karışıyor yani. <gülüyor> Peygamber aleyhissalatü vesselam ile bağları kopuyor. Eğer komutan komutan idare, sevk ve idare edemezse onunla olan haberleşme kesilirse ne olacak? Hezimet başlayacak. Ve savaş meydanında bir bir şehitler verilmeye başlanıyor. Uhud meydanında. Hatta bir ara Aleyhisselatü Vesselam'ın öldüğü öldürüldüğü şa şayiası yayılıyor etrafa. Evet. Bir grup bir kenara çekilmiş bekliyor Müslümanlar Bir grup az önce söylediğim gibi önüme böyle atlarcasına cesaretle savaşmaya devam ediyorlar. Bir grup çekiliyor gidiyor bu halde Ebni İshak'ın rivayetine göre diyor ki Hasan bir rivayetle geliyor bizim arkamızdan bize yaklaşıldı gelindi ve bir çağırıcı bağıran bir kimse bağırdı seslendi Muhamm, muhakkak ki Muhammed öldürüldü iyi bilin Muhammed öldürüldü diye bir seslenici seslendiği zaman diyor biz geriye döndük ve müşrikler bize galip geldi diyor. Üstün gelmeye başladılar. Allahu akbarat. Yine Buhari ve Müslüm'de bu savaşta kahramanlığı anlatılan Enes İbni Nadır diye bir sahabi var. Enes İbni Malik'in amcası. Enes İbni Malik İbni Nadır'ın amcası. Diyor ki Enes İbni Nadır Ben diyor, ben Bedir Savaşı'na katılamamıştım. Ey Allah'ın Resulü, ben Bedir Savaşı'na katılamamıştım. Eğer diyor, Uhud Savaşı'na katılır da şahit olursam, Allah'a yemin ederim, Allah'a şahit tutuyorum ki diyor, elbette Allah benim ne yapacağımı gösterecektir, ortaya koyacaktır diyor. Uhud günü geliyor. Uhud savaşa başlıyor. Müslümanlar böyle açılmaya, dağılmaya başlayınca diyor ki Enes İbni Nadir radıyallahu anh Allah'ım bu Müslümanların yaptığı şeyden dolayı senden özür diliyor. Ve bu müşriklerin yaptığı şeyden dolayı da bunların yaptığı işlerden dolayı da sana sığınıyorum diyor ve savaşın ortasına dalıyor henüz şehit olmadan önce Sa'd ibn Muaz'la karşılaşıyor. Bu da Ensar'ın çok güçlü, kuvvetli, cesaretli ileri gelenlerinden birisi. Sa'd ibn Muaz. <gülüyor> Sa'd ibn Muaz'la karşılaşınca diyor ki Sa'd'a Ey Sa'd! Cennet! Nadırın diyor. Rabbine yemin olsun ki cennet diyor. Cennet! Ve cennetin şu kokusunu diyor ben Uhud'un önünden alıyorum diyor. Allahu akbar. Bu kadar, bu kadar susamış, bu kadar kendini vermiş samimi bir sahabi. Saad diyor ki Ey Allah'ın Resulü ben Enes İbni Nadır'ın yaptığını yapamadım. Gücüm yetmedi diyor. Allahu akbar. Sonra Enes'i Enes, Enes İbni Nadır'ı şehit olmuş olarak buluyorlar. 80 küsür tane yara izi var. Oklarla, mızraklarla vesaire savaş aletleriyle 80 küsür tane yara izi var ve kimse tanıyamıyor. Sadece kız kardeşi parmaklarından tanıyor Allahu ekber. Böyle bir sahabi. radiyallahu anhu ve arda. Bundan sonra ayet geliyor minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh ve minhum men gada nahbehu ve minhum men yantadiru. Mü'minlerden öyle kimselerle vardır ki, hepsi değil bak, minel mu'minine ifadesi min harfi ceri bir kısım ifade eder. Mini Bazıları, herkes değil. Mü'minlerden öyle kimseler vardır ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirmişlerdir. Sadık Enes ibn Nadır ve benzeri kimseler. Allah'ım bize onlardan yar. Onlardan sözünü gerçekleştiren, sözüne sadık kalıp yerine getiren vardır. Ve minhum men onlardan bekleyen kimseler de vardır. Vema bedelu tebdila ve onlar sözlerini de değiştirmemişlerdir diyor. Heh. Verdikleri söze riayet ettiler. Allah onların hepsinden razı olsun. Hafiz ibni Beyhaki'nin ve ibni Kesir Hafiz o da, ibni Kesir rahmetullahi aleyhin e, ifade ettiğine göre, anlattığına göre savaş anında esnasında e, muhacirlerden bir adam ensarlı birine uğruyor. Ama o ensarlı kimse de kan içerisinde böyle titriyor, ızdırap çekiyor adeta. Evet. diyor ki muhacir olan kimse ey falanca Muhammed'in öldürüldüğünü hissettin mi? Onu idrak ettin mi? deyince ensari ona diyor ki ensarlı olan adam Muhammed öldürüldü ise o tebliğ etmişti Yani vazifesini yerine getirmiştir. Siz diyor dininiz için savaşın. Dininiz adına savaşın diyor. Ondan sonra ayet geliyor. Ve muhammedun İlla Rasulun kad khalet min qablihurrusu. Muhammed ancak bir peygamber. Ondan önce de birçok peygamberler geçmişti. Diyor. Evet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldürülse bile siz dininiz adına savaşın diyor. Olması gereken de o. Ve aleyhissalatü vesselam vefat ettiğinde hatırlayın defalarca anlatmıştım ben onu derslerimizde. Ömer radiyallahu anh, ne diyor? Kim Muhammed öldürüldü derse onun boynunu uçururum. Ebu Bekir radiyallahu anh, kıssa uzun, Ebu Bekir radiyallahu anh hutbeye çıkıp ayetleri tilavet ettiğinde, nasihat ettiğinde, Ali İmran suresindeki ayetleri söylediğinde, ve ma Muhammedin illa rasulun kad khaled min kablihu rusul, efe imma te ev kutilan galebtum ala agabikum. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Kendisinden önce de rasuller geçmiştir. Eğer ölür veya öldürülürse, eşçelerinizin üzeri gerisin geriye mi döneceksiniz? <Gülüyor> Ömer radiyallahu anh, bu ayeti sanki ilk defa duymuş gibiydi. <Gülüyor> Kim Muhammed'e tapıyorsa Muhammed ölmüştür. Ebu Beker radiyallahu anh, onun için bizim Allah'a olan bağlılığımız, Allah'a olan Allah'a olan ibadetimiz hiçbir şekilde başkası karıştırılama. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ancak bir mübellik tebliğ edicidir. O bize tebliğ etmiştir, Risalet görevini yerden getirmiştir. Aleyhisselatu vesselam ve alihi ve sahbihi ecma'in. Sanat ve selam en güzel şeyler onun üzerine olsun. Bize onun adı anıldığı zaman ancak salatü selam düşüyor ve onun sünnetini takip etmek. Kardeşlerim, Ali Sıratü'l-müslim'un öldürüldüğü şayesi yayıldı dedik ya. Bunu ilk defa bu şayanın gerçek olmadığını gören Ka'b bin Malik. Bu Ka'b bin Malik de ilerde Taif seferinde inşallah anlatacağız. Onun da çok uzun bir kıssası var. Kâb-ı Malik fark ediyor Aleyhisselatü Vesselam'ın e, öldürülmediğini, bunun bir şaya uydurma bir şey olduğunu fark edince hemen ey Müslümanlar müjde işte Allah'ın Resulü deyince Aleyhisselatü Vesselam sus diyor, işaret ediyor. Çünkü <gülüyor> müşriklerin yerini Böyle fark etmemesi için onu susturuyor. İbn-i İshak'ın rivayetinde diyor ki ben diyor aleyhissalatü vesselam'ı Kabe ibn Malik gözlerindeki bu miferin altından hani savaştan korumak için miğfer geliyor, zırh geliyor. Onun altında gözlerinin parlaklığından tanıdım. Ve Müslümanlara müjde veriyor o arada. Hem yenilgi diyorlar. Hem Ali Sıla'nın öldürüldüğü haberi yayılıyor. Tam bir hezime. Ayette sıfatlandığı gibi yani anlatıldığı gibi sıkıntı üzere sıkıntı, acı üzere acı yaşıyor. Müslümanlar Resulullah'ın eee <gülüyor> öldürülmediğini fark edince hemen ona doğru yöneliyorlar. Aleyhissalatü Vesselam, onlarla birlikte, bir grupla birlikte dağ yolunu, ohu da doğru, çıkıyor. Beraberlerinde Ebu Bekir Es-Siddiq, Ömer ibn Ali ibn-i Ebi Talha, ve Talha bin Ubeyidullah, ve Zübeyir ibn Avvam, Allah onlardan razı olsun, bunlar var. Evet. Resulullah Aleyhissalatü vesselam, kardeşlerim, <gülüyor> ashabına Onların yenildiğini, gevşediğini, böyle savaşta artık bir ihmalkarlığın olduğunu, bir de öldürüldüğü haberin yayıldığını duyunca, az önce söylediğim gibi sesleniyor. Onları çağırıyor. Ayet bakın nasıl anlatıyor bize. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَالْ İki grubun karşılaştığı <gülüyor> gün, yani müşriklerle müminlerin karşılaştığı gün, şeytan onlardan, müminlerden bir kısmının ayağını kaydırdı, sürçtü. Ayaklarını böyle kaydırdı. Yapmış oldukları, kazanmış oldukları şeylerden dolayı. Yani onlardan bir kısmı Medine tarafına, ondan sonra dağ tarafına e, kaçtılar, dağıldılar diyor. وَلَقَدْ اَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Yemin olsun ki Allah onları bağışladı diyor. Allah bu müminlerin hepsini bağışlıyor. O Uhud'da dağılan, geriye çekilen müminleri bağışladığını ayetle bildiriyor. Yemin olsun ki Allah onları bağışladı. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ Muhakkak Allah çok bağışlayan, çok halim yani yumuşaktır diyor. Aleyhissalatü vesselam, bana doğru gelin diye seslendiğinde Allah Azze ve Celle Al-Imran suresinde onu şöyle bahsediyor اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰهَدٍ Sizler diyor, ayrılıyordunuz, uzaklaşıyordunuz, çıkıyordunuz savaş alanından وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰهَدٍ Hiç kimse de arkasına dönüp bakmıyordu وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اِخْرَاكُمْ Peygamber ise size arka tarafınızdan çağırıyordu size sıkıntı üzere üzüntü üzere üzüntü isabet etmişti. Kat kat üzüntüler gelmiş. Hem savaş aleyhlerine dönmüş yeniliyorlar ganimeti kaçırıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam ölmüş bunların haberi geliyor. Bu üzüntü üzere üzüntü haberleri geliyordu. Böyle bir mus musibete duçar olmuşlar Ayet çok açık anlatıyor bunları. Niçin diyor bu? Leke la ma faatakum. Kaçırdığınız şeye üzülmeyesiniz. ve size isabet eden bu sıkıntılara, belaya, musibete üzülmeyesiniz diye. Vallahu habirun Allah yapmış olduğunuz şeylerden haberdardır. Allah azze ve celle işte böyle anlatıyor. Bu arada müşlükler Ali Radıyallahu Anhu'nun sesini işitiyorlar, tanıyorlar ve hemen ona doğru hücum ediyorlar grup halinde. Onu ortadan kaldırmak, onu yok etmek istiyorlar. Amaçları bu, hedef bu. Müslümin rivayetinde Enes Radıyallahu Anhu'dan gelen rivayette Ali Radıyallahu Anhu Uhud günü de tek başına kalmıştı. Ensar'dan da yedi kişi, iki kişi de muhacirden vardı yanında diyor. O dağılma, bozulma esnasında. Ve müşrikler a.s. sesinde duydular, onun üzerine doğru hücum edip kapladıklarında iyice, böyle a.s. Et, etrafını sardıklarında diyor ki a.s. kim diyor. Kim onları yani bu müşrikleri bizden savar gönderirse onun için cennet vardır diyor. Bir, yahut ben onunla cennette refikim, dostum yan yanayım diyor. Ensardan bir adam ge e çıkıyor ön tarafa. Hani yedi kişi ensarlı ya. Hemen bir tanesi çıkıyor ve öldürülünceye kadar, şehit oluncaya kadar savaşıyor. Sonra yine aynı şekilde müşrikler hücum edince, kim bize karşı bunları engel olur, kim bunları defeder deyince yine ensarlı bir kimse çıkıyor. Hatta hepsi de yedik, yedisi de orada şehit oluyorlar. <gülüyor> tek tek, tek tek, tek tek dövüşüyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde. Allah onlardan razı olsun. <gülüyor> en son, kardeşlerim, bir tane sahabe var. Umaratübdü Yezid adında bir sahabe. Ensarlı beş kişinin içerisinde bu da Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde onu korumak için mücadele ediyor. İbn-i haber verdiğine göre. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde öldürülüyor. Önünde şehit ediliyor. Bu arada müminlerden bir grup yetişiyorlar. Müşriklerin elindeki bu sahabeyi, umarayı alıp kurtarıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne getiriyorlar. Ölüyorlar. Aleyhissalatü vesselam diyor ki onu bana yaklaştırın. Yaklaştırıyorlar. Yanağını ayaklarının üzerine, Aleyhissalatü vesselam'ın üzeri, ayaklarının üzerine koyuyor, yastık yapıyor ve o şekilde şehit oluyor. Allah onları razı olsun. Evet. Geriye, vesselam'ın yanında iki tane en, e, muhacir kalıyor. Saad ve Talha. Sa'd ibn-i Vakas ve Talha radi Allahu anhuma Allah eksemden razı olsun. Onlar kalıyorlar. Müşrikler Ali Sıratu öldürmeye iyice azmetmişler. Bu konuda hırs gösteriyorlar. Utbe bin Evvi ve adında bir adam bir tane taş atıyor. Ali Sıratu vesselam'ın sol alt ön dişlerine isabet ediyor ve kırılıyor sol tarafı yarılıyor. Bakın. koca bir peygamber. Başına neler geliyor? Savaşta. Savaşın dışında da birçok şeyler geçirmiş. Bir, dişi kırılıyor. Ön alt rubai dediğiniz ön dişlerin sol tarafından yara alıyor şuradan kırılıyor. Abdullah bin Şihab adında bir kafir, müşrik yüzünü yaralıyor. Ve Abdullah İbni Kum'e adında inatçı bir adam var. Atlı. O da geliyor Aleyhisselatü Vesselam'ın şu omzuna. Öyle bir sert bir şekilde kılıç darbesi vuruyor ki. Subhanallah. Aleyhisselatü Vesselam bir ay boyunca oradan rahatsızlığını ifade ediyor. Sürekli şikayet ediyor onu. Ama niye bir şey olmuyor? Çünkü iki tane Uhud Savaşı'nda zikre başlangıcında zikretmiştim. İki tane zırh giyiyor üst üste. O zırhları giydiği için isabet etmiyor. Allah Azze Celle onu koruyor. Ama onun acısını çekiyor. Sonra zırhtan e, içeriye geçmediğini, kılıç darbesinin geçmediğini görünce adam önüne geçiyor yanağına vuruyor. Aleyhissalatü Vesselam'ın yanağına vuruyor ya. Subhanallah. Aleyhissalatü Vesselam ona diyor ki Allah seni zel zelil etsin diyor. Ve Aleyhissalatü vesselamun duasına Allah Azze ve Bu adam ehline dönünce, Mekke'ye dönünce, koyunlarını dışarıya çıkartıyor. Yaymaya çıkartıyor. Bir anda bir tepenin üstüne geliyorlar, zirve noktasına. O arada da bir teke, erkek keçi, adamı sıkıştırıyor. Sıkıştırıyor ve tosluyor adama. Toslayınca, kafasıyla vurunca Adam aşağıya yuvarlanıyor ve paramparça oluyor. Subhanallah. Allah Azze ve Celle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in duasına icap edilir. Bu esnada kardeşlerim aleyhissalatü vesselam diši kırılmış, ağzı yarılmış, yüzü yaralanmış, başı yaralanmış İmam Buhari'nin Enes'ten rivayetine göre bunları Bunları fark edince diyor ki, peygamberlerinin, peygamberlerinin kafasını yaran kavmim nasıl olacak da felah bulacaktır? Diyor. O kadar acı çekiyor. Nasıl olacak da iflah olacaklar? deyince ayet geliyor. Leyse leke minel emri şeyum. Senin elinde bir şey yok. Senin bu konuyla bir alakan yok. Ev ye'adzibehum. Ev yetubu aleyhim. Allah diyor onların e, onlara ya azap edecektir ya da töbelerini kabul edecektir diyor. Yani senin bu hususta onların hidayete erip ermemesi, o müşriklerin, o Uhud'a gelip de savaşan ya geriye kalan müşriklerin hidayete gelip gelmemesi hususunda senin bir işin yoktu. Bu iş bu konu senin alakalı değildi. Leise <gülüyor> lekem min emri şeyun. Allah hazretinin ayetinin diyor. Ama aleyhissalatü vesselam tabi bununla kalmıyor. Sonra bir an bir an onları için yine istiğfar ediyor. Rabbim kavmimi bağışla onlar bilmiyorlar diyor. Müslüm'ün rivayetinde Abdullah İbni Mesud'dan gelen rivayette çok etkileyici bir ifade var. Diyor ki ben Allah'ın Resulüne şu an bakıyor gibiyim. Onu görür gibiyim diyor. O diyor Yüzündeki Subhanallah kanı silerken diyor. Yüzüne isabet etmiş kanı silerken geçmişteki peygamberlerden bir peygamberi anlatıyordu. O peygambere darbe etmişlerdi. O peygamberi dövmüşlerdi diyor. Ve yüzünden böyle kanını siliyor ve diyor ki ey Allah'ım kavmimi bağışla. Kavmimi bağışla onlar bilmiyorlar. Diyor, Allahu ekber. Kendisine o kadar eziyet edilmiş. Ashabı bozguna uğramış. Şehitler. Yani haddinden fazla. 70 kusur tane şehit var. Birçok şey elden gitmiş. Ama buna rağmen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kavmi için istiğfar ediyor. Işte o ön güzel. Örnek. Onun için Allah Azze ve Celle لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللّٰهُ Her yerde, savaşta, savaşın dışında, namazda, abdeste, oruçta, zekatta, hacda, sokakta, her yerde o. Her yerde en güzeli örnek o. Ondan daha güzel bir örnek yok. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهُ عُسْبَةٌ عَسْنَهُ Yemin olsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için en güzel örnek var dedi. Allah örnek edinmeyi, onun yoldan gitmeyi nasip etsin Evet. Buhari'nin rivayetinde kardeşlerim birkaç konu kaldı. Onu da söyleyeyim. İnşallah bitireceğim. Saad radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste diyor ki Aleyhissalatü Vesselam benim diyor, ok torbamdan oku çekip aldı ve dedi ki diyor, hani o 9 e, kişiden yedisi ensarlıydı ve hepsi şehit oldu. Aleyhissalatü Vesselam'ın etrafındakilerden. İki kişi kaldı. Sa'd ve Talha'd. Bu Sa'd İbn-i Vakkas'a diyor ki Aleyhissalatü Vesselam torbasından şeyi çıkartıp okları eysat at yani bu ok, okları at Anam babam sana feda olsun diyor. Anasını babasını feda etti. Yani İsra'tü İsra'm feda etti. Tek sahabe bravo da bu. Saad İbn Waqqas. Ve bu İslam'da Bedir Savaşı'nda anlatmıştım. İlk oku atan sahabe. İlk oku atan sahabe. Bunu öyle teşvik ediyor Ali sünnetüselam. <gülüyor> Talha'ya gelince Talha İbnü Ubeydullah radıyallahu an o da bir aslan gibi böyle heyecanlı bir aslan gibi kafirlerin müşriklerin üzerine saldırıyor. Hiç geri dönmüyor. Yani akınlarını, hücumlarını hiç çekmeden kafirlerin üzerine devam ettiriyor. Ve al-sıratu ve's-selamu saatle birlikte çok güzel bir şekilde Muhafaza edip koruyorlar. Nesai Nesai de İmam Nesai'nin rivayet ettiği bir hadiste Ensarlıların hepsi Ali Sırat'ın selamın koruyan Ensarlıların hepsi o 7 kişi öldürülünce etrafındakiler Talha öne çıkıyor. Eli böyle eline ok isabet edinceye kadar Ali Sırat'ın selamın önünden ayrılmıyor. Hatta bir ok isabet ediyor, eli yaralanıyor, o eli felç oluyor. Yani elini hareket ettiremez hale geliyor. Kendisini aleyhissalatü vesselama siper etmiş, vücudunu siper etmiş. Onun için aleyhissalatü vesselam onu da cennetlikle müjdeliyor. 10 tane cennetle müjdelenen sahabi var, onlardan biri de bu işte. Evet. Talha bin Ubeydullah'ın bu kahramanlığı, bu yiğitliği sadece Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinde değil. Ebu Bekir radiyallahu anh. Onun hakkında diyor ki, Ebu Uhud'un tamamı diyor, Uhud'un tamamı Talha içindir. Yani asıl onun sayesinde ne varsa, onun sayesinde elde edildi demek. Uhud'un, Uhud savaşının tamamı Talha'ya mahsustur. O kadar aleyhissalatü vesselam'ı korumuş, muhafaza etmiş, o kadar fedakallık göstermiş. Allahu akbar. Bu Ebu Bekir radiyallahu anh'ın ifadesi. Son olarak, bir Ebu Talha daha var. Zeyd ibn Sehl radiyallahu anh. Bu da Sesi o kadar korkunç, o kadar gür çıkan bir sahabeymiş ki, onunla korku salıyor. Buhare'de rivayet edilen bir hadis. Enes'ten geliyor hadis. Uhud günü diyor. Müslümanlar hezimete uğradılar. İnsanlar yenilgiye, bozguna uğradılar. Ebu Talha, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde kendisini siper etmiş, böyle deriden bir kalkanla onun önündeydi diyor. Ebu Talha, Çok böyle kuvvetle atan, oku, yani isabetle, kuvvetle atan bir adamdı. İyice kuvvetle attığı için iki tane yay kırarmış yani attığında. O o gün iki tane yayını kırmış. Yahut da üç tane diyor. Ebu Talha'nın önünden bir adam geçse, böyle arkasında ok, okları olan, Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Talha'nın önüne oklarını bırakmış. Ona boşalt, o atsın derdi diyor. O kadar isabetli, o kadar kuvvetli atar. Ve Aleyhisselatü Vesselam onun arkasından, o kendisini siper etmiş Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne, arkasından şöyle kalkıp yükselip, savaşı seyretmek istediğinde, diyor ki Ebu Talha, Anam babam sana fela feda olsun diyor. Sana bir şey isabet etmesin, ben senin önündeyim, benim üzerime çıkma diyor. Allah-u Ekber. Benim göğsüm sana siper oldu diyor. Benim göğsüm bedenim senin göğsünün önündedir. Senin bedenin önündedir. Sakın yükselme ki sana bir ok isabet etmesin diyor. İşte bu sahabeyi aleyhissalatü vesselam bir tarifle tarif ediyor. Bu kahramanı, yiğidi, savaşcılığının, böyle kuvvetliliğinin e, önemini ifade eden ve özellikle de sesini, Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, sahih bir hadiste Ahmet İbni Hanbel'de rivayet ediliyor. Ebu Talha'nın sesi var ya diyor. Ordu içerisinde müşrikler üzere 100 tane adamdan daha kuvvetlidir. Diyor. Öyle bir sesi varmış. Yani savaş alanına girdiği zaman kükreyerek adeta hepsini felç ediyor. Aleyhisselatü yani, Vesselam boşuna söylemez. Huve sadikul mestuq. O çok doğru söyleyendir. Sözü tasdiklenendir. Demek ki onu çok iyi fark ediyor. Çok iyi biliyor. O savaş alanına girdiği zaman 100 tane adamı bir kere sesiyle bitiriyor yani. Bizde de bizde de nice öyle sesliler var. Amegolok yapıyor. Sana şeyde e, spor sahalarında, stadyumlarda. Allah aziz onunla bir kimseye bir özellik verdiyse Onu her halükarda bu sahabenin yaptığı gibi hayra kullanmak gerekir. Zamanı gelecektir onun. Bir özelliğin, bir yeteneğin mutlaka bir zamanı gelecektir. Ya savaşta ya da barışta. Allah Azze ve Celle yeteneklerimizi, özelliklerimizi yolunda kullanmayı nasip etsin. Bizleri sahabenin yolundan giden, onları takip eden, onları seven, onlara muhabbet besleyen, onlara hiçbir şekilde taan etmeyen, kötüsü söylemeyen, Onları her halü yücelten, öven, tıpkı Allah'ın devecenlerin övdüğü gibi öven kimselerden eylesin. Bizlere, çoluğumuza, çocuğumuza, eşlerimize, annelerimize, babalarımıza, akrabalarımıza birin çukur versin. Öncelikle hakiki bir iman, sağlam bir tevhid nasip etsin ve bizi katına Müslüman olarak alsın. Hadi Allahu alem ve sallallahu aleyhi